bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akpolutili, büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Ulan Gayet iyi her şey. Evet, epeydir görüşemedik. Ne konuşacağız bugün? Evet. Ee, konut politikaları. Ee, ha? Bugün e, biraz yine büyümeme e, hareketi ve konut ve şehirden bahsetmeye başlayıp ondan sonra bir konut kooperatifinden özellikle Montreal'de e, olan büyük bir e, konut kooperatifine bağlayacağım diye düşündüm. Evet. Onun nedeni de e, aslında konut kooperatiflerinin bir dilimeme stratejisi, bir deal stratejisi olarak e, düşün, düşün, düşünüldüğü ve tartışıldığı bir zaman. E, o yüzden konut kooperatifleri de yani bir, sadece bir kooperatif ya da bildiğimiz ekonominin o anlamda sonu değil. Aslında bir yandan da kentlerde büyümeyi e, tartışmak, büyümemeyi tartışmak nasıl olabilir açısından önemli. O yüzden öyle bir... E, program yapacağız. Hı hı. Ee, şimdi bir e, şöyle başlayayım. 6 Ekim'de Monterey'de bir e, büyümeme festivali yapıldı. Hı. Bir günlük yani çok böyle büyük bir şey değil ama ilk e, büyümeme festivali. Yani daha da e, her sene yapılması planlanıyor. E, programlardan belki hatırlayacaktır dinleyiciler. E, Monterey aslında büyümeme konusunda yani DIGOLT Hareketi konusunda e, önemli bir merkez. 2012'de yani 3. küresel olarak ya da uluslararası olarak 3. yapılan e, büyümeme toplantısı e, ya da konferansı e, 2012'de eş zamanlı olarak Venedik'te ve Montréal'de yapılmıştı. Özellikle e, yani Montréal'in Frankocon komünitesi e, sakinleri arasında çok Bilinen ve uzun süredir tartışılan bir aslında kavram. Bunun bir nedeni işte bilmemenin bu programda da çokça bahsettiğimiz gibi e, Fransız e, yazarlar, felsefe dilerle giden e, bir kökü olması tabii. E, şimdi festivalin <gülüyor> biraz bir tuhaflığı da vardı gerçi. Çünkü bu festival Le Virage diye bir yerde yapıldı. İşte kentte... E, yani böyle bir aslında eskiden ortak alan olarak e, yani formal olarak kimsenin sahip olmadığı ama bir kentsel müstebek diyebileceğimiz farkımsı e, işte kent bostancılığının da yapıldığı sakinler tarafından, organize olan tarafından bir takım e, işte, diyeyim, toplantıların da yapıldığı bir araya gelme aslında mekanı. Daha sonra Montreal Üniversitesi burayı satın oluyor ve e, yani bozmuyor ama zaten var olan kullanım biçimlerini biraz daha nasıl diyeyim fenalaştırıyor Yani şundan söylüyorum bu bir festivalin orada yapılması e, biraz tartışma yarattı. Yani biz de yani ben de gittim ve konuşmalara katıldım ama hani niye burada yapılıyor? Burası aslında eleştirilen bir erken takdiristleri tarafından diye de düşünerek gittik. Ne Aynı açıdan şey, e, Ne açıdan eleştiriliyor? Yani e, normalde bir formal yapı olmadan zaten insanların kullandığı bir alanı e, Montreal Üniversitesi işte kreatif sentral kreatif kampüs olarak adlandırıp Orayı düzenleme ve regüle etmeye başladı ve oradaki daha spontan ve e, hani, informal olarak gelişen ilişkiler sekteye uğradı. Yani kimin nasıl kullanacağına dair e, söz söyleme hakkı biraz daha Montser Üniversitesi'nde oldu. Her ne kadar bunu daha e, açık bir şekilde yapıyor olsalar da eski kullanıcılarının bir kısmı hani biz böyle bir otoriteyi tanımıyoruz deyip çekildiler. E, Davrosu çekilmişler. Ben burada o son sırada bunlar olurken. Evet. Bir ikincisi de e, bu yer yani şu an Lovilaj olarak adı geçen yer e, Monte'nin en zengin mahallelerinden biriyle bir hmm. e, gö göçmen ve e, işçi sınıfı mahallesinin arasında bir sınır gibi ve e, biraz bu sınırı korumak e, olarak yani o aradaki geçişi e, engellemek ve o, o mahallelerin arasındaki sınırı formal bir şekilde korumak olarak yorumlandı. Kent hattı işleri tarafından yani oradaki böyle bir isminin olması ve sınırlarının olması. Şimdi kütler falan var etrafında falan. Yani öyle bir e, hali var. Daha bir ara mekan kendine daha açık bir mekanken şimdi daha formal bir mekan ve bir mekan geldi Her ne kadar herkesine dökülebiliyor olsa da formu değişti. Ee, biz, biz de orada e, özellikle kent ve kent içinde bilimeme politikaları, stratejileri, pratikleri ne olabilir gibi küçük bir atölye yaptık ya da nasıl diyeyim, hani herkesin katılımına açık bir tartışma düzenledik. Buradan yine e, büyümeme üzerine çalışan arkadaşlarla beraber. Şimdi daha genel olarak da e, yani aslında önemli bir yer oturuyor. Kentlerde özellikle konut barınma ve e, atıkların e, yönetimiyle ilgili yani meselelerde büyümeme nasıl bir şey olabilir gibi. Çünkü büyümeme hareketini yani bize programda bahsederken aslında ortaya çıkan bir e, çelişki var. Hep böyle sanki yapılabilecek şeyler büyümeme adına. E, çok böyle romantik, kırsala geri dönmek, işte ekotörler falan hani böyle bir evet. e, başka bir yere konuşuyor. Ama yani ülke, yani dünya popülasyonunun çok kısmı kentlerde yaşarken hani nasıl büyümemeye geçiyor, yani büyüme e, yolundan dönmek, başka bir şey yapmak mümkün mü? bir tarihim var ee, yani meraklısı olanlar için aslında iki tane yeni çıkan kitap var İngilizce çıktılar ama yine not düşelim bir tanesi e, Housing for ya da duymamam için e, şey barınma ya da konut e, isimli bir e, toplama e, derleme kitap e, kitabın derleyicileri onunca Müslüm ve François Schneider ee, François Schneider özellikle yine programı <gülüyor> takip edenler belki hatırlayacaktır. Ee, çok eski ve bilinen bir B-Rot e, aktivisti, büyümeme aktivisti. Ee, Fransa'nın güneyine eşekle gezerek e, büyümeme fikrini e, kamutan tartıştıran e, aktivist olarak da e, programda daha önce bahsetmiştik. E, ikincisi de B-Rot e, in the Suburb. yani özellikle böyle kent Çeperinde e, olan yani özellikle Kuzey Amerika'da bir aslında kentleşme biçimi olarak kentin biraz merkezinin dışında büyük evler, büyük bahçeler, büyük kimenek bahçelerle falan aslında özdeşleştirdiğimiz e, bu suburb meselesi ve hani bunun içinde büyüme nasıl olabildiği ilginç bir kitap o da. Ve aslında normalde çevresel olarak bir felaket olarak düşündüğümüz bu. Ee, yaşam biçimi ya da kent biçimi ya da konut biçiminin e, çok yaratıcı ve küçülmeci pratiklere de e, açık olduğunu gösteren ilginç bir kitap. Ee, şimdi daha böyle hani genel olarak yani bir kentte barınma ve konut konusuyla büyümeme nasıl yan getirilebilir dersek özellikle bu housing for yani büyümemen için konut barınma kitabında ki mesela tartışılan birkaç şeyden örnek deneyim ben. Ee, örneğin işte eko konutlar, yani eko gibi eko konutlar e, oluşturulabilir mi? Bunların e, özellikle de ama hani daha erişilebilir e, yüksek fiyatlarda değil da de daha erişilebilir bir eko konut e, politikası geliştirilmesine dair tartışmalar var. E, geçici kullanım hakkı, yani bir mülket hakkından ziyade yetici kullanım hakkı e, gayrimizlerin üzerinde oluşturulması örneğin... E, şey gibi e, arazi vakıfları diyeyim. ya da kentsel arisa kentsel arazi vakıfları diyeyim. İngilizcesi hani community land trust olan yani bir takım e, yani kullanım hakkı, mülkiyet hakkından ziyade kullanım hakkının <gülüyor> e, garanti edilmesi de spekülasyondan da aslında yani kentsel arazinin ya da konutların spekülatif e, piyasa hareketlerinden de korunması anlamına geliyor. Kullanım ile barınma ve kullanım amaçlı e, işgaller, algori çok yaygın olan spatiyim dediğimiz. Ben de mesela bu ülkesi bir şey buralarda çok konuşulan küçük ev, tiny house, e, küçük ev hareketi. İle ilgili de bir e, daha başka bir aslında ilişkili e, bir not düşüyorum. Bu küçük ev hareketi e, şu anda Kanada'da da bir iş kalmıyor da yani en en e, basudaki e, eyaleti oluyor kanalının e, bir e, yerli hastaydan bir tanesi tarafından e, mor, e, kimdir Morgan e, şeyine e, pipeline yani bu boru hastalığına kayıtlı bir evet şey yani şu an zaten o bir de daha önceden başlayan bir e, mücadelemin bir parçası olarak bulunuyorlar küçük evleri tiny house mimosu yani tiny house Aha, nasıl oluyor Bengio? Yani Tiny House şirketinin. E, Tiny House Warriors e, ismini vermişler. Guardian da falan da çıktı. Web siteler de var. Merak duyduz zaten. Baka şöyle Trans e, Çin e, Boru Hattı'nın üzerinde stratejik noktalarda 8 ila 10 arası küçük ev Tiny House hmm. kurulması ve o stratejik noktalarda yani o Boru Hattı'nın e, inşasını engelleyecek şekilde seçilmiş 8 ila 10 noktada ev kurarak yani evleri yaparak bu inşaatı engellemek üzerinden şey Aha, Evet minik ev ee, savaşçıları diye de adlandırabiliriz. Yani ben ilk defa duyuyorum da çok ilgi çekici tabi gidip sitelerine evet, de bakmak lazım. Evet minik lazım. ev savaşçıları Yaratıcı aynen, aynen. bir uygulama yani. Evet. Ee, evet e, Bu şey özellikle Petiş Kolombiya'da yani bu e, yani zaten bin tane e, yerli halk ayrı olduğu için Kanada'da British Kolombiya'daki benim adına asla telafuz edemeyeceğim bir yerli halkın önderliğinde başlayan bir etkin. E, onlar zaten yani o toprakların British Columbia'da o şeyin yetiştiği, o kışının e, borazın o topraklar asla zaten biz bunları Kanada limitine e, bırakmadığımız topraklar yani bu topraklar aslında halen bizim ve bizim kimliğimiz e, ve bizim kağımlığımız burada geçerli bir evet ege, aslında... egemenlik hakları olduğunu savunuyorlar haklı olarak çünkü antlaşmalar da var zaten yapmış oldukları Kanada hükümetinin e, yani bazı e, aynen ama mesela burada anlaşma bile yapılmamış yani asli asla anlaşmaya tabi olmamış e, evet. araziler, topraklar bunlar. E, yani ve Bizim kanunumuzla aslında bizim kanunumuzun geçerli olduğu topraklar olması lazım ve biz de kanunumuzu ve kimliğimizi ve eklemelik katkımızı bu şekilde ortaya koyuyoruz. Biz bu boru hattını istemiyoruz ve aynı zamanda bu konunun bir konut ve barınma sorunu da var. Yani birkaç mücadeleyi yan yana getiren e, ama bunu yani hem boru hattını durdurarak hem de yani nasıl bir yaşam ve konut istiyoruz. Küçük ev, mini ev şeklinde diyerek e, ve yani yaşam hakkını ve daha yeter yetmek üzerinden bilmek değil yetmek üzerinden barınma fikrini e, bu şekilde ortaya koyan onu yaparken de başka bir büyümeci politikayı aslında durduran e, baya bence <gülüyor> önemli ve şey, tatlı bir e, mücadele biçimi evet, mücadele biçimi diyeyim ee, burada şey diyeyim bunu <gülüyor> böyle bir not olarak bırakalım. Evet. Ee, şimdi, <gülüyor> kestim mi? Yok yok, hayır. Dinliyoruz. Ha, tamam, şey, e, bu e, şey yani kent içinde barınma ve komut e, konusunda en önemli ve Dilma Törekete için de işte tartışılan e, ama başka birçok açıdan da önemli ve e, düşünülmesi ve tartışılması gereken ee, bizde çok fazla belki Türkiye'de komut e, kooperatifi deyince daha çok inşaat kooperatifleri akla geldiğinden evet. e, kötü şeyler çağrıştırmasına rağmen aslında önemli bir e, politika aracı olan e, komut kooperatiflerinden bahsedeceğim e, daha doğrusu bir tanesinden bahsedeceğim komantelde olan e, ve çok, e, benim de yani, şahsen içindekileri de tanıdığım kurucularının da bir kısmını e, tanıdığım Milton Park e, ko komünitesi, Milton Park e, komut kooperatifi. Milton Park e, aslında bir mahallenin adı. Milton Park MacGill Üniversitesi'nin e, e, doğusu gibi kalan e, bir mahallenin de adı aynı zamanda. E, 1987 aralığında yani, aslında, ko aslında kooperatifleşme süreci biraz sonra anlatacağım daha uzun ama 1987 aralığından beri 15 ayrı kooperatif ve birkaç tane de işte cariacı bütmeyen organizasyon örgütün e, ortaklığında bir kooperatif olarak e, devam ediyor. E, şimdi bu 1960'larda işte McGill Üniversitesi'ne de yakın olduğu için bu mahalle e, McGill ghetto'su da yani denirmiş eski e, mahalle özellikle 1960'lardan bu 60'lar boyunca böyle bir e, Monterey'nin çok şey entelektüel merkezlerinden bir tanesi öğrencilerin, siyasetçilerin, siyasetçilerin, sanatçıların e, genellikle takılıp kıldığı bir mahalle haline geliyor. Tabii 60'ların sonunda da e, bir kentsel dönüşüm ve soylulştırma e, tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Ve ee, işte 1970'lerde bu tehdit iyice artık somutlaşıyor. Ee, bir proje var orada yani yapılması planlanan ve 1970'lerde aynı zamanda da mahalle e, bu soylaştırma ve kentsel dönüşüm projesine karşı örgütlenmeye başlıyor. Mahalle eski mahalle e, bu işte Victorian dediğiniz dediğimiz mimariyle yapılmış çok güzel binalar e, yani ta, mimari açıdan bir millaz güzel millaz. Yani aynı zamanda ee, ve bu o, bu eski evlerin hepsinin işte yerli bir edip e, gökdelenler ve işte şeyler cezirantlar ve yani çok büyük bir hikaye bu, bu, bu tür komplekslerle oraya doldurma gibi bir plan var ee, büyük bir dönüşüm projesi ee, somut olarak yani onu söyleyeyim önce projeyi durduruyorlar ve bu kompleks yani öngörülen 12 tane falan kompleks var sanırım sadece bir tanesi yapılıyor ee, yani bir tanesini durduramıyorlar zannediyorum. Onu durdurma yolu da işte zaten e, bu komut kooperatörünün kurulması yani içinden şeyler. Ee, 1970'lerde. Bir şey söyleyeyim şey, ben... pardon. Bir şey <gülüyor> söyleyeyim. E, bu bir tanesi durdurulamıyor. Dan, ne demek e, bu? Ne anlama geliyor? Yani. Yani şu e, yani işte 10 12 var. Tam şuanda sayısından emin değilim ama. E, işte rezidans kompleksleri düşünelim. Evet. E, yapılması önerilmiş. Yani ilk bu kentsel dönüşüm projesinde e, işte ne bileyim bir rezidans yanında bir alışveriş merkezi bir bilmem ne falan gibi öyle komplekslerden 10 tane falan o mahallenin hepsinde yapılması planlanırken e, projeyi tutturuyorlar ve e, dönüştürülmesi planlanan gayrim ülkleri zaten satın alınmış. Onlar kooperatife dönüştürüyor Hı. Ama ilk yani bir tanesi bu yani planlanan dönüşüm projelerinden hayata geçmiş oluyor. Yani bir tanesini dokunamıyorlar sadece. O hmm. inşa ediliyor ama gerisi orijinal plandaki yani içerisindeki plandaki dönüşüm projesinin gerisi e, hayata getirilemiyor. Burada önemli bir mücadele başarısı gibi görünüyor yani. Çok çok önemli evet. Yani bir 10 senelik bir mücadele aslında zaten yani ya da ondan biraz daha az. 6-8 sene falan filan bir şey yapıyor. Ee, devam ediyor. Önce yani bu kentler dönüşüm projesini durdurmak üzere başlıyor hareket. Ondan sonra e, yani tamam durdurduk belli bir e, noktada durduruyorlar. Proje sahibi projeyi devetmeye çalışıyor falan. Yani böyle bir zaten kriz yaratabiliyorlar yeterince projeyi durdurma noktasına gelecek. Ondan sonra e, biz bay ne yapalım? Biz kooperatif kuralım. Ve yani bu e, komutları aslında ve mahalli kensel dönüşüm ve sorulaştırma teklinden sonsuza kadar kurtaracak e, bir formül bulalım e, şeklinde hareket edip şu andan kompoperatifisi kuruyorlar e, ve şöylede bir dönem, yani sözde bir dönem aynı zamanda yani hem kebek e, işte bağımsızlığını ilan etsin ve etmesin mi gibi bir, bir politik tartışma var Aynı zamanda güçlü bir mahalle e, konseyleri zamanı da var. Yani hem belediye açısından hem toplumsal hareketlilik açısından hem e, eyalet seviyesindeki politik tartışma açısından çok da böyle e, verimli bir zaman. Böyle bir kooperatifleşme adımının atılması için. E, ama evet çok bayağı önemli bir e, kazanım ve önemli bir mücadele. Evet şöyle e, oluyor yani projeyi yani e, uzunca süre e, imza toplama kapıdan kapıya gezme falan filan şeklinde hı hı. bu dönüşüm projesini durdurduktan sonra zaten yani anlatılan bu e, tarihinde kooperatifin tarihinde artık mahalle sakinleri zaten beraber eyleme beraber bir pratik e, geliştirmiş durumdalar yani birbirlerine güvenleri beraber çalışma pratikleri çok gelişmiş durumda ve e, aynı zamanda bu mücadele esnasında beraber çalıştıkları bir takım örgütler ve kurumlar da var. Yani kurumsal olarak destek var. Miras, yani her Montreal, Miras Montreal ya Montreal Mirası diyebilirim. Böyle bir e, federal, e, federal yapı, yani devlet aslında organlarından birisi. E, bunun zaten bağlantılı ve e, işbirliği yaparak çalışıyorlar ve durduruyorlar. Daha sonra işte biraz bir finansal destek de oluyor. Aynı zamanda kurumsal destek de oluyor. Bunun yanı sıra başka bir devlet kurumu da var. Yine e, barınma ve konut hakkı ya da barınma ve konut e, Kanada Barınma ve Konut Sosyetesi bir <gülüyor> birliği diyebilirim. Ee, yani bu etik kurumla çok yetkili çalışarak mahalle sakinleri e, kooperatifleşme fikrini e, tartışmaya başlıyor ve bunlardan finansal destek de alıyorlar ve tamam bir kooperatif kurmak istersek e, yani burada gitsin mukayemlikleri bütün binaları satın almak istersek nasıl yapabiliriz buna e, yani bunu nasıl zorlayabiliriz ya da bunun politik yani hem siyasi hem de mali fiziklik nedir gibi, gibi çalışmaya başlıyorlar eee ve sadece ne sonunda oluyor. Şöyle bir program olduğunu teşvik ediyorlar. Daha doğrusu böyle bir program var ve bunu kullanabilecek herkes diyorlar. Eee pediatrist zamanında geçirilmiş. E, bir e, yani şu şimdiki, şimdiki başbakanın bab olan. şimdiki başbakanın babası olan yani. Aynen. Pierre aynen. E, evet. e, bir şey var. E, bu yani Trudeau'nun kurduğu bir program. Bu programın altında kooperatif kurmak isteyen e, şey vatandaşlara, yurttaşlara, mahalle sakinlerine e, destek ve yardım e, edilmesini öngören bir program. Hı. Yani bu programa e, işte bu kanalda komut ve barınma diriliği sayesinde e, ulaşıp yani onun ondan yararlanma hakkı kazanıyorlar ve sonuç olarak. Kanada hükümeti aslında bu e, Kanada Konut ve Barınma Birliği üzerinden e, Milton Park kooperatifi için 5.5 milyon dolarlık e, gayrimüslim satın alıyor ve e, işte şey yani aslında önce Konut ve Barınma Birliği'ne devrediyor bunları. Konut ve Barınma Birliği de yaklaşık bir 6-7 sene sonra Milton Park sakinlerine devrediyor. Yani biraz karışık anlattım ama şöyle Yok, yani... Yok yani bayağı da ciddi bir şey hikayesi aslında. Yani uzun süreli bir mücadelenin, taban hareketinin nasıl yürütülebileceğini gösteren... E, ...ilginç örneklerden biri olarak okudum ben bu senin anlattıklarını. Ee, aynen. Yani hem e, o, o var. Yani bir yandan bir şeyi durdurmak değil sadece ve yani bir adım sonrasına atmak. Yani evet. Bu, yani bir kentsel bir ürün projesinin durdurulmanın atasında şu e, algının ve bilincin olması bence zaten daha politik açıdan bunu başarılı yapan. Yani biz bunu bugün durdurduk, bu sene durdurduk ya da bir on sene için durdurduk ama yani kent politikası böyle bir şeye yani büyümeye, işte kentsel arazinin spekülatif olarak elde edilmesine işte piyasa değer üzerinden elde edilmesine yani biz bunu şimdi durdurttuk on sene sonra tekrar başlayacak. Yani bunun sonu olmayacak. O yüzden daha kalıcı bir çözüm ve yani kooperatif ve ortak yaşamaya dayalı bir çözümü nasıl e, yapabiliriz? Ve aynı zamanda bir barınma hakkı meselesine çözüm olacak bir çözümü nasıl yapabiliriz? Bu da e, gayrimülkün aslında kooperatifle beraber bir aslında vakıf gibi yani community land Piyasadan çıkarılması, yani o konutların artık piyasanın bir parçası olmaması, bir meta halinden çıkıp aslında bir hak haline geçilmesi oluyor. Yani bir kooperatif kurulması bu demek. Bir ikincisi ama, yani belki bunun Türkiye'de nasıl olabileceği daha başka bir tartışma, yani böyle bir, yani bir takım devlet ya da belediye, hem belediye hem ıı, Kebek hükümeti yani eyalet hükümeti hem de federal hükümet aşamalarında bu e, hareketin kendine aslında yandaşlar, e, yol arkadaşları bulmuş olması. Yani bu politik seviyede de aslında açık olması Kebek'in ya da Montserrat'in buna. Yani bir e, Kanada Komut ve Barınma Bilgi bir şeyin olması ve devlet adına e, bu, bu konutları alması, binaları alması ve kooperatife devletmesi mesela çok büyük bir şey. İşte TÜRDO'nun ıı, oluşturmuş olduğu programı kooperatifleşmek isteyen ıı, işte, konut kooperatif kurmak isteyen yurttaşlara yardım edilecektir diye bir program kurması. Bu da çok büyük bir şey. Yani bunlar da büyük ihtimalle daha başka toplumsal mücadelelerin sonucu olarak elde edilmiş kazanımlar tabii ki. ama böyle bir açıklık da var yani bağlamda. Ee, olarak. Alıyor Kanada hükümeti 5,5 milyon dolar verip bu işte sonuç olarak yani nihayetinde 1987'de kooperatife yani şu anki kooperatif yapıya devrediliyor mülkiyet hakları kooperatifte şöyle aslında 15 tane ayrı konut kooperatifi bu yani daha Şemsiye Kooperatifi üniversitesi olan ee, ve yaklaşık sanırım 4 tane ve işte e, kere amaçı bitmeyen e, örgüt e, kurum var. Bunlar üyeleri kooperatifin ve bütün e, bu gayrimiz e, üye, kendi üyeleri adına bu 15 artı işte şey kurum. E, beraber yönetiyorlar. Şu anda e, bugün 1500 kişi e, yaşıda çalışıyor bu kooperatiflerde. Yani 1500 sakini var. 15 aylık kooperatif olduğunu söylemiştim. 146 ayrı binada 616 adet daire bu kooperatiflerin yapısı içinde. Bir de şöyle bir aslında inovasyon yapıyorlar. Daha önce kanun yani kanunda bir borçlu kullanıyorlar. Çünkü kanun kooperatif kurulması için konut kooperatif kurulması için konut kooperatifinin içinde ki bütün dairelerin yan yana olup olmaması gerektiğini söylememiş yine yani yine anlatamadım da yani mesela yani bir binanın içindeki bütün daireler kopya için olsun olmak zorunda mı değil mi bu belirtilmemiş ve bu boşluk kullanarak yani farklı dairelerde mesela farklı binalarda üç beş tane falan ayrı daire mesela yine kopya parçası olabiliyor bütün bir bina kopya olmasa bile içindeki bazı bina daireler kooperatifin parçası olabiliyor ama bunu kullanıyorlar. Evet, ee, sure. Bu boşluk kullanıyorlar e, kooperatifin kurarken. Evet, evet. Bir süreyi de e bitirmek üzereyiz. Bitirdik hatta. Yani Evet çok ilginç bir tamam. deneyim. Bu konuda e, bir özet e, bilgiyi de geçebilirsen e, internet sitemizde de e, açık e, radyonun konması hoş olabilir. Yani eğer vakit bulabilirsen bulabildiğim zaman yaparım hatta e, bir röportaj yapmayı planlıyordum bugünkü program için on yani, yani yanımızda arkadaşlarımız falan belki ikisi beraber bir şekilde evet, oldu süper ee, olur yani evet çünkü tamam. bu gibi <gülüyor> yani pra pratik iyi örnekler çok önem taşıyor çünkü bu ee, sürekli olarak biraz önce konuştuğumuz yani bir tek şey söyleyeyim süreyi de açtık ama yani durdurmak e, mücadelesinden sonra tamam kazandık bitti iş dememek gerektiğini gösteren çok önemli bir pozitif örnekti. Çünkü devamını da getirip çok daha başka bir boyutuna taşımış oluyorlar bu mücadeleyi verenler. O açıdan da önemli geldi bana. Evet aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Bengi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, üzere hoşçakalın. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.